Alper Şahin anlatıyor. Psikanaliz dünyayı nasıl kavrar? Merhabalar. Freud'un psikanaliz yeni giriş seminerlerinde yaptığı konuşmaları 1933'te yayınlandı. Bu konuşmalardan 35 numaralı olanı Welten Schaung adını alıyordu. Bu kelime dünyayı kavrama şekli olarak Türkçede ifade edilebilir. Belki biraz daha ileri giderek Welten Schaung için paradigma da diyebiliriz. Bu makalenin son paragrafı önemli. Burada Freud dinleyicilere hitaben psikanalizin kendine ait bir Weltanschauung yani paradigması olamayacağını, buna gereksinim de duymadığını çünkü psikanalizin bilimsel Weltanschauung'a dahil olduğunu ısrarla vurguluyor. Psikanalizin bilimsel Weltanschauung yani paradigmaya dahil oluşunun karşısında din ve ideolojinin katı inanca ve itaate dayanan Weltanschauung yani paradigması var. Freud için bilimsel bir paradigma Weltanschauung ile dünyayı kavrama şekli dünyadan elde edilen bilgileri sorgulayarak ve tekrar tekrar sınamaya tabi tutularak elde ediliyor. Psikanaliz bir bilimsel yöntem olarak sorgulamaya, sınamaya her zaman açık bir kuram olarak insan bilimleri içinde yerini alır. Bununla birlikte öznel bilgi ve yöntemler psikanaliz bilgisinin sorgulanıp sınanması için sıradan ampirik bilimsel yöntem ve araçların ötesinde yeni ve yaratıcı yaklaşımlar gerektirir ki bu da bilimsel Veldan Şang'un Freud'un da altını çizdiği üzere bilimin devingen ve ilerlemeci yanını göreve çağırır. Dolayısıyla biz kanaliz bilimsel weltanschaup paradigmanın bir parçası olarak hep gelişip ilerlemek üzere bilimsel eleştirel düşünceye açık ve onun aracılığıyla da daha da gelişmeye, dönüşmeye olanak tanıyan bir bilim dalıdır.